Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhtemeler yemin çeşitleri, bir ata yeminin kefatı nedir? Her insan hayata bunu işler yemini. Hangi yeminlerde kefat gerekir ve kefat nedir? Önce inşallah. Yemin hakkında şöyle bir genel bakış yapalım yemin inşallah. Yemin nedir? Yemin sözlükte güç, kuvvet anlamına geliyor. Bunun için Arapçada sa ele yemin deniyor. Demek ki yemin sözlük olarak güç, kuvvet anlamına geliyor dini terim değilse bir kişi konuştuğu zaman konuştuğu sözünü kuvvetlenmek için Allah adıyla yaptığı sözleşmeye de yemin deniyor. Yalnız yemini çok kullanmamak gerekiyor. Mevlamız buyuruyor. Mesebillah Mevla buyuruyor. Yemininizi koruyun. İki anlama geliyor. Bir, çok çok yemin etmeyin. Yani yemin etmek gereksiz yerde iyi bir şey değil. Ancak kişi sıkıştığı zaman ve genelde eğer karşı taraf isterse o zaman yapılması gerekiyor yeminin. Bir kişi mesela alışverişte satıcı, bayi her ne kadar doğru bile olsa öyle yemin etmesi yine mekruh oluyor. Alışveriş dünya malı ticaretidir. Yani Allah'ın ismiyle yemin etmesi mekruh oluyor. Yemin nasıl yapılır? Hangi sözler yemine geçer. <gülüyor> El yemin la la-e-cüzü illa billahi. Önce yemin ancak Allah'ın ismiyle olur yemin. 3 harf vardır. Bunlara yemin harfi de denir. Bir vav, ikincisi be, üçüncüsü te. Yani vallahi, billahi, tallahi gibi. Bu harf bunlar yemin harfleri bunlar. Bir kişi Allah lefsinin önüne vav getirerek vallahi dedi mi yemin oluyor. O anda farkına varmasa bile yemin oluyor. Yeğeni B ile başlarsa billahi diye yemin oluyor. Bir de T ile başlarsa tallahi diye yemin oluyor. Ancak ki yemin Allah'ın yüce şanı ismiyle oluyor. Vallahi billahi gibi. Ey sıfatı zatihi. Bir de Allah Teala'nın sıfatı zatiyisiyle oluyor yemin. Allah'ın zati sıfatı. Şimdi sıfat bir oluşum demektir. Mesela görmek, işitme gibi bu özelliklere sıfat deniyor. allah Teala'nın sıfatlanan bazıları sıfatı zati deniyor. allah Teala'nın kendi zatının sıfatları ki onların zıddı ile allah Teala sıfatlanamaz. Ne gibi? El-Kadir, Kudret, Celal, Azamet, Kibriya, Büyüklük allah Teala bunlar zati sıfatları. Allah her zaman kadiri mutlaktır. Azamlar sahibidir. Bir sıfatları vardır ki mesela gafur. Allah affedicidir. Ama derse affeder istiaf etmez. Ama haş allah Teala'ya aciz denemez. O kude sahibidir. İşte allah Teala Mevlamız'ın bu şekilde sıfatı zatîsiyle de yemin edilebiliyor. Allah'ın kudreti hakkı için, azameti için diye yemin de olabiliyor. Yani bunlar yemin yerine geçiyorlar, yemin oluyor. Deman halife bir garillahi. Bir kimse Allah'ın isminden başka bir şeye yemin ederse Allah almadan gereği. Demek kiyun halifen o yemin geçmiyor. Yemin olmuyor. Mesela örnek vermiştim bu arada üst evladihi ve şerefiye. Mesela bir insan işte evladım üzerine yemin ediyorum. Ya bazıları yaparlar. Ekmeği öper de işte nimeteyim ediyorum. Bunlara yemine geçmiyor onlar, yemin sayılmıyor bunlar. Yani evladına, nimete, ekmeğe, namusuna, şerefine yapılan yeminler, dinde yemin sayılmıyor, geçerli olmuyor bunlar. Bunların bozulmasına da kefaret gerekmiyor bu sefer yani. Mutlaka yemin Allah'ın adıyla olması gerekiyor Cenan-ı Deki bir insan peygamberimizle yemin etse olur mu? Yani peygamber hakkı için olur mu? İlla inden hanabile üç mezhebe göre bu yemin de olmuyor. Yani hanefi bizim mezhebe göre, şafi mezhebe göre, maliki mezhebene göre bir kimse peygamber adıyla Peygamber Hakkı için yemin etse, bu da yemin yana geçmiyor. Yemin olmuyor bu da. Yemin sayılmıyor. Bir tek Hanbili mezhebinde geçiyor. Bir de Kur'an ile yemin olur mu? İndana la <alın> yücüzü. Hanefi'de bu da olmuyor. Yü'inde selase <alın> yücüzü. Ancak diğer üç mezhebe göre Kur'an'a yemin, yemine geçiyor. Üç mezhebe göre. Yani Şahe mezhebine göre, Maliki'ye göre, Hanbeli'ye göre bir kimse Kur'an'a yemin ederse o yemin yerine geçiyor. Şimdi gelelim inşallah karşı türlü yemin var. Yemininde çeşitleri var yemininde. Birincisi yemini gamus deniyor yemini gamus. gamus dalmak batmak anlamına geliyor. Yani kişiyi yemin kişiyi günaha gömen batıran yemin anlamına geliyor. Yemini gamus. İkincisi yemin lagı deniyor. Kişi fakına varmadan, Bilinçsizce yapılan bir yemin. Üçüncüsü, yemin-i mün akide, Akit denen, denen, yani kişiyi bağlayan bir yemin anlamına geliyor. Şimdi inşallah, bu üç yeminin inşallah, biraz daha aşk yapama çıkmasını. Yemin-i gammuz. Yemin-i gammuz Hiye <gülüyor> halfün hala emrin bağlıdın etammedün kizbe fihi Bir kimse geçmiş zamanla ilgili olarak işte dün, evvelsi günü, bir ay önce, altı ay önce diye bir kişi geçmiş zamanla ilgili olarak bile bile bile bile yalan yere yeme ederse buna yemini gamus deniyor. وَكَدِكُ عَلَى hale Bulunduğu halleri ilgili olabilir. Ama geleceğe dair bu yemin olmaz. Çünkü geleceğe dair oldu mu o münakideye giriyor. Demek ki birinci bölüm yemin yemini gamuz. Yemini gamuz kişiyi günaha batıran gömen bir yemin anlamına geliyor. Bu da nedir? Bir kişi geçmiş zamanda veya bulunduğu zamanla ilgili olarak Bile bile kasten yalan yere yemin ederse buna yemini i gammuz deniliyor buna. Mesela birine borcu var. Daha vermesi lazımmış. Aradan yıllar geçmiş. Unutulu zannediyor. Gidiyor ben sana parayı verdim diyor. Ya vermedim bak işte defterine bak kitabına bak şuna buna bak hayır yeminle diyor. Allah billahi ben sana parayı dedim verdim vermemiş, vermediğini biliyor ama vermediğini biliyor yalan söylüyor yalan yediğim ediyor buna işte Allah korusun yemini gamus deniyor buna yemini gamus deniyor la kefareti indes, selah illa inde şafi'iyye bu yeminde yalan yeminde kefaret gerekmiyor üç mezhebe göre Hanefi'ye göre, Maliki'ye göre, Hambeleye göre. Yalnız Şafi mezhebine göre kefat gerekiyor. Niye bunda kefat gerekmiyor Hanefi'ye göre? Bu Öyle bu kadar büyük bir yemin ki, o kadar büyük bir günah ki, öyle kefat ile, parayla ile bu günahdan kişi kurtulamıyor yani. O kadar muazzam bir günah bir şey. Yani bir kişi, hayatına bakınız bir defa bile kişi. İnsan bir defa bile kişi bile bile kasten yalan yere yemin ederse, yeminin gamus oluyor. Ve üç mezhebe göre de kefat ile bu ödenmiyor. Bu. Allah buna kabul etmiyor. Kefat ile kabul etmiyor. etmiyor kabulü. Bir de tabi buna genelde kul hakkı da giriyor bu yeminde. Kul hakkı buna giriyor. Mesela yalanı şahitlik eder. Efendim işte yok yeşilde geçti, kırmızıya geçmiştir mesela, görmüştür onu böylece. Ama yakınıdır. işte her neyse bir çıkarı vardır, gider mahkeme şahit yapar. Yalan yere yemin eder orada böylece. Bunun gibi demek ki bile bile bir kişi yalan yere yemin etti mi, buna yemini gamus deniyor. Peki bunun günahı nedir şimdi? Nedir bunu günah işinde? Önce ayeti kerem evvelan buyuruyor Alimin Suresi ayet 77'de sebil lah innallazine yeşteru ne bir hatıra buyuruyor, şu kişiler şu gafi insanlar yeşteru ne istira satın alırlar bi'ahdillahi ve imanihim semenden kalila Allah verdi ahdı sözünü bozar ve yeminini bozar onun karşılığında semeni kalile yani az bir mevfaata çıkarına bunları satıyor peki çok olsa buradaki az şu anlama geliyor mütevimler ve buyuruyor sebillah Kul metaü dünya kalil. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yine Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapıyor bak. Burada az geliyor mu? Diyor ki az menfaat karşılığı. Peki ama çok aldı. Triyonları aldı. Aman evlâm buyuruyor. Silla kul Habib Muhammed'im söyle. Metaü dünya kalil. Bir sana bütün dünyayı verseler ne nedir? Azdır yine az yine az. Neden az? Çünkü onda yararlanma imkanı zamanı çok az dünyada. Kalacak onlar. Onun değil. Cennete oranla sıfır bunlar. Tamam bir mahalleye bağışladılar sana. Yalan yere. Bir köyü bağışladılar. Yüz tane evim var. Ne yapıyorsun gece? Yine bir odada yatıyorsun. Yüz evim var. Yüz katı elbisen var. Gene birine giyiyorsun Bu Mevla buyuruyor, dünya malı azdır. Hülaike İşte bunu yapanlar, yani dünya çıkarı için, dünya menfaatı için yalan yeri yeme edenler, لَا خَلَكَ fil ahirete الْاٰهِرَةِ ahirette bir nasibi yoktur. Bakın bu kadar Allah katında günah. Şöyle düşünelim. Yeminsiz, yalan söz söylemek o bile haram. Şimdi buraya Aleyhisselam Hazretleri münafık hakkında ilah haddese kezebe. Münafıklar konuşur zaman yalan söylerler. Demek ki yemin bile olmasa bir kişi eğer böyle yalancılık onun adeti ise, yalan kolay söyleyebiliyorsa, Allah korusun, münafıklık alameti o Bakınız. Yeminsiz yalan münafık alamet ve haramı da geçiyor. Bir de bu yalana Allah'ın ismi olsa "Allah billahi vallahi" diye ne oluyor? Gerçekten çok korkunç bir şey oluyor bence. Böyle oluyor. Onların ahirete Artı bir nasip yok. Peygamber Aleyhisselam adettir. Hadis-i şerif olarak. Ben halefe billahi Kadi ben. Bir kimse Allah'ın ismini anarak, yani Vallahi billaha diyerek, yalan yere yemin ederse, e de nar, Allah o kolunu atacaktır. Peygamberimiz. Yine bugün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Buhari'de El-Kebairi Peygamber bu Aleyhisselam Büyük günahlardan bir kısmını sayıyor Peygamberimiz. El-Kebairi Yani günahı kebair Büyük günahlar nedir? El-İşrakü Billah En başta allah Teala'ya şirk koşma geliyor. Kul Allah tam başka bir şeye tapındı mı, İstanbul'a başka ideolojiyi benimsedim Allah korusun, Allah şirk koşmuş oluyor. İşte bütün yerlerin başında, önce bu geliyor. Bu kişi Allah korusun, yarın mahşerde, direk cennete gidecek, ebedi kalacak. İkinci büyük günah nedir? Ve okul kul valideyim bu peygamberimiz. Ana babaya, İsen etmek. Üçüncüsü ve katil nefsi insan öldürmek, katil olmak. Yani haksız yere tabi savaştıran değil de haksız yere insan öldürmek. Dördüncüsü ve yeminün gamusu yalan yere yemin etme bakınız. Allah şirk koşmak, ana asi olmak, katil olmak, adam öldürmek onlarla eşit olarak peygamber sayıyor bunları neyi? yalan yere bile bile yemin etmeyi muhteremler yani bunun için demek ki çok düşünmek lazım bir evlullah şöyle buyuruyor Allah ta'ala bizlere iki göz iki kulak vermiş ama bir dil vermiş diyor insan iki defa bakacak diye bir şeye iki defa dinleyecek sana konuşacak bir vakit Şimdi gelelim Allah ikinci yemin. Bu yemini gamus. <gülüyor> <gülüyor> Ve yemini lağve. <lağubi> yemini lağv. Lağv ilga olma. Yani bozulma. Bağlantı olmama anlamına geliyor. Dedi bir şey ilave edilmiş, kaldırılmış yürüten, başka çıkarılmış. En yahlefe ala emrin maldiyin ve yazın en ne kema kal ve emrü bir bu yemin yeminleri kişiyi bağlamıyor, bağlamıyor. Şöyle olabiliyor. Hanefiyle Şafi bunu ayrı yapıyorlar açıklamasına. Hanefiye göre. Bir kimse geçmiş zamanla ilgili olarak fakat doğrusu öyle zannediyor öyle aklına kalmış öyle zannediyor yemin ediyor ama aslında olay tersine mesela konuşurken işte çarşamba günü kar yağdı öyle zannediyor yok yağmadı yağdı vallahi yağdı diyor o gün yağm kar yağmamış ama bunun amacı yalan söylemek değil. Öyle zannediyor. Yani yakın öyle biliyor. En sonan fark ediyor aldanmış. Lakin hali bir de bulduğu hali olabilir diyor. Mesela bir kuş uçuyor havada. Iddia ediyorlar işte. Güvercin mi karga mı? Yok güvercin yok. Karga vallahi karga diyor. Bir de bakıyor yaklaşınca karkıdıyormuş yemin etti ama ama öyle zannetti bunda ne olacak bunda tevbe istifa edilecek, edilecek. Allah'ı affedmesi umulacak bunda da kefar gerekmiyor bunda kasit olmadığı için bunda bunda hata oldu hata yanlışlık oldu öyle zannediyordu mesela Yeni diyelim borcu vardı birisine ama o borcunu verdi bir kendisi böyle. Yani gayet kesin olarak verdi biliyor kendisi borcunu öyle zannediyor kendisi efendim sen işte borcun vardı ne oldu? E verdim yok vermedin Vallahi verdim diyor böyle. ama öyle zannediyor öyle zannediyor sonra anlıyor ki vermemiş. Mesela para evine çıkıyor bir yere çıkıyor bu da buna giriyor böylece. Buna giriyor demek ki bir insan Geçmiş zamanla ilgili olarak veya bulunduğu zamanla ilgili olarak doğru kesin doğru zannederek niyeti yemin etmekte de değil ama ısrar edince ağızdan kaçıyor. Vallahi böyle diyor. Bunda yine kefaret gerekmiyor bunda. Gerekmiyor. Tabi bunda allah Teala bir teybe gerekiyor. Yemin'e gamusa tabi tevbe istifare gerekiyor ama ondaki tabi tevbe daha zor. Zor böyle. Yalnız şafi mezhebine göre ona göre bir kimse olarak da olsa, kişi hatayla da olsa Yalan yere yemin etmişse, sıra bunun farkına varırsa, kafir gerekiyor. Şahabetseline göre gerekiyor, Hanefi'ye göre gerekmiyor. Üçüncü yemin, yeminin mün akide. İşte asıl yemin bu şimdi böyle. İnsanın bağlayıcı yemin bu, mün akide in'ikad akit deme düğümleme bağlantı sözleşme anlamına geliyor yemin akide Tabii bu yemin de mutlaka gelecekle ilgili oluyor geçmişi kapsamıyor bu şimdi bir bağlantı bir sözleşme olduğu için tabi bunu Allah'ın ismini andığı için yemin ettiği için bu ne oluyor? gelecekle bağlantı oluyor Bu da üç ayrılış yine terimler. Tabii fıkıh konuları biraz karmaşık oluyor, konuları biraz inşallah ee, inşallah kumuzak kalır, elden geldiği kadar böyle yaba antma çalışalım inşallah karışmayalım diye. Demek ki üçüncü yemin yemini mün akı de, inikat akit, akitleşme, sözleşme yani düğümlemenle bağlantı geliyor. Bu da yine. Üçü ayrılıyor. üç ayrılıyor. Mürsel, uvakkat ve fevri deniyor bana Mürsel, uvakkat, fevri deniyor. Fel mürseli hüvel hali anil vakti fil fiili ve nefyihi. Bu yemin-i mülakidenin mürseli. Mürsel, mürsel olurmuş, bırakılmış, yani bağlantısız, salıverilmiş anlamına geliyor. Bu, bir zamanla kayıtlı oluyor yani şimdi bu. Anlayacağız. Demek ki, bu yemin-i mürsel, bir zamanla kayıtı sınırlı değil bir zamanda. Misle örnek örüyor. vallahi li adri ben ne zeyden. Şimdi mesela bir kişi yemin ediyor, Vallahi diye ben falan döveceğim diyor şimdi kızmış ona yeine diyor döveceğim ne zaman bir zaman yok mu da sınır yok bunda Hatta bu konu genelde hanımlar bunu çok yaparlar hanımlarımız ben çocuğuna kızar işte yavrum eve gel gelmez gel hele bir gel Vallahi senin şey böyle döveceğim yemin eder ama yemin o bak yemin oldu mu de yemin oldu hangi yemine giriyor bu yemin mürseleye giriyor. Eğer işte akşama ben seni döveceğim derse yemin mukate giriyor bakınız. Yemine mürselede zaman konmasa, sınırsız olursa o zaman bu yemni mürseleye giriyor. İşte vallahi falan döveceğim dedi. Peki bunu oca şimdi madamen halifu vel mahlufu aleyhi kaymeni La yah Filan dövmemde yemin etti. Tabii dövmek olmaz ya. Para verdiğimde yemin etti mesela. Ona iş bulacağım diye yemin etti. Tabii hayır da olabilir tabunda. Yemin ettiği bir üzerine. Ama zaman sıralama yok. Ne olacak? Yemin eden kişi ve yemin edilen kişi ikisi hayatta bulunduğu sürece yemin devam ediyor, Bu yemin bozulmuyor bozulmuyor gül öldü mü, yemin bozulu işte adam bozulu yemin böyle yemin ediyor Allah bab illa ben seni çok söylemiş işte, ben sana yardım edeceğim diyor sana bir iş bulacağım diyor seni evlendireceğim mesela işte sana araba alacağım ya kızıyor seni döveceğim diyor ya arkasından konuş diyor vallahi ben şunu döveceğim şöyle şey yapacağım diyor yemin etti zaman yok demek ki ne oldu yemin duruyor yemin eden hayatta yemin edilen kişi hayatta. İşte 50 sene sürsün yemin devam ediyor. Yemin edilen kişi öldü mü artık onu iş yapamaz tabi. Yemin bozuldu. Veyahut da yemin edilen kişi hayatta yemin eden kişi ölüm anına girince son anında artık iş yapamayacağı için yemin bozulmuş oluyor. Tabii ki şu anda zaten bunu kefartmaya veremez ayet Allah'a kursan borçlu gidiyor bakınız borçlu gidiyor yani genelde bu yemin çok yapılıyor yemin-i mürsel çok yapılıyor dediğim gibi hanımlarımız daha çok yapıyorlar mesela işte vallahi seni öldüreceğim çocuğuna mesela vallahi seni öldüreceğim vallahi seni kimini kıracağım mesela böyle i̇şte vallahi şunu yapacağım yemin-i mürsel bak salı bile vakit yok sınırsız Peki ne yapacak bu kişi şimdi? Yemin etti. Ne yapacak bu kişi şimdi? E, kolay var muhteremler. Kolaya var. Yeminimden vazgeçtim diye kalbinden geçirecek. Kefartı verecek ama. Kefartı verecek. Böylece. Tamam filan döveceğim diye yemin etti. Vazgeçti dövmeyeceğim ya Rabbi. Vazgeçtim diye niyetiyle Yemini niyet bozacak. Bozacak niyetini sonra kefaretini verecek, verecek. Bir de şu var şimdi mesela döveceğim, vuracağım deyince tabi bunda bir dövmenin de bir sınırı yok. Mesela eline vuracak. Hafif de vurabilir insan tabi. Çok hızlı vurabilir, yapabilir. Ama bunun sınırı yok. Ne yapacak? Hazd-ı Eyüp Aleyhisselam ruhsatı denir. Ayet-i Kerime'de vardır. Allah Teala Eyüp bir şey verdi, izin verdi. Mesebillah. Hübidikellu isen fadri bihi vela tahnes. Yemini bozmayıp, yemini yerine girip uygulamak kefaretemeden daha eftal bunda. Eyüp Aleyhisselaması biliyorsunuz, peygamber. <Gülüyor> Allah Teala her peygambere, Mevlam, başka bir imtihan verdi her peygambere bakınız hikmeti bunun acaba hikmeti şu muhteremler yarın mahşer gününde bizler hesaba çekilince diyecek ki bazılarımız mesela ya Rabbi çok fakirdim ben ya Rabbi onun için İslam yaşayamadım ve örnek vereceğim bak Hazreti İsa o hiç malı yoktu gene yaşadı Öbürü diyecek ki, ben köleydim Ya Rabbi. Öbürü diyecek ki, Mevlam, bak, Yusuf da köleydi. İslam yaşadı. Diyecek ki, öbürü, efendim, devletin başındaydım ben. İşim, beş kalem çoktu. Düşmanla uğraşıyordum. Ona Rabbi örnek verecek, Resulü Aleyhisselam bak. Diyecek ki, Ya Rabbi, ben çok hastalık çektim böyle. Hep hastalığı geçti. Onu örnek öğrendek, Eyüp olacak muhtememler. Onun şimdi Mevlam, her peygamberin başka bir şey verdi onlar bize örnek ey başsa masri biliyorsunuz önce hem malı çoktu evlatları çoktu sağlığı yerindeydi tabi hep Allah'a kulluk eden itaat eden dini yemeye çalışan bir kişi sonra Allah'ın imtihanın gereği önce evlatları öldü bütün malı helak oldu gitti Ondan sonra bedenine hastalık geldi. Hem iç organlarında hem bedenin dışında, derisinde. Çıbanlar, yaralar, akıntılar, içi dışı her tarafı hasta oldu. Artık konu komşu ondan bıktılar. Şiir dışına çıkarıldı. Herkes onunla ilgili kesti. Seven dostlara kalmadı yalnız hanımı zevcesi ona tam ama tam sadık kaldı kadıncağız Tabii hiç malı mülkü yok hanımı ona buna işe gidiyordu i̇şte çamaşırını yıkıyor, bulaşırını yıkıyor evini süpürüyordu ona biraz yiyecek veriyorlardı ona getiriyordu ekbeylere bir tasa doğruyordu, bunu ıslatıyordu boza kıvamına getirip onda eba bastı getiriyordum tamamdır. Bazen geçmedi katı şeyler böyle. Ancak boza kıvamında işebiliyordu. Ama şeytan bunu kıskandı şimdi. Şeytan bunu kıskandı. Eye bıraktığı hanımının işe gittiği bir ev sahibesine, kadına. Şeytan ona şöyle fitne veriyor kadına. Ben diyor duyduğuma göre diyor Koren senin boşayacakmış diyor. Neden acaba diyor? E, kadının gönlünde diyor, şöyle gür saçlı kadın varmış diyor. Senin saçların diyor çok az. Kadının saçı azmış böylece. Dökülmüşen saçları. Ben duydum. Eyvah ne asla bu de kadın? E, kolay var diyor. Diye, sana işe gelen bir kadın var ne diyor hanımı diyor. Onun saçları çok gür diyor bak. Onun saçlarını al diyor, kes al diyor. O zaman senin koca başlamaz diyor. Onlar başlıyor başlanıyor. O zaman da bir kadın eğer zina halinde bir yere yakalanırsa onu yakalanlar onun saçlarını köfteden kesiyormuşlar. Artık kimse ilgili kolesi babası gerekeni yapsın derlerden. Ölemiş oğul şeriatında. Şimdi tabi zavallı hanımcağız Eya barıştan baktan sonra altınımdan temizlitten sonra işte gidiyor. Kadın gayet somurlkan, genç sahibi hiç sına bakmıyor. Bu tabii baştan oluyor, mecbur da orada. Diyor ki ev sahibi bakayım saçlarına diyor. Açıyor başını bakıyor Gerçekten saçları çok güzel saçları varmış. Eğer sen bana saçlarını kesiverirsen diyor, ben sana diye para da vereceğim, yardım edeceğim diyor. E ne olur alma, ne olursa sana diyor. Çok sıkışmış da, peki diyor, alıyor makızı, kez saçlarını veriyor ona. Hemen şeytan, Eyyub'a evine geliyor. yat yere geliyor. Ya Eyyub, ya Eyyub bağırıyor. Ne var diyor, tabi şeytan oldu. Ne var iblis? Ah sen ne ben? Niye acıyorsun beni? Ah zavallı Eyyub, işte, acı böyle. Sanki ağlar gibi yapıyor. Sen bu kadar hastanın zavallı bir hanımın sana sadık kalmıştı. O da artık sayıhanız etti. Etmez o bana. İşte evveliyince görürsün bak diyor. Zina halinde yakalandı. Saçını kestiler de bak. vereyim diyor. Gidiyor iblis. Eyyub inanmıyor ama tabii bakalım gene diyor. Hanım biraz sonra geliyor. O gün tabii daha fazla getirecek işini getirdi kucağa daha dolu geliyor. Bakıyor Eyyub selam. O gün daha fazla da getirdi. Bu da tabi şüpheyi celbediyor. diyor. ki hanımına aç bakayım başını diyor. Açmayın be. Yok. Aç ile göreyim diyor. Tabii açıyor başını. Saçta kesilmiş. Kesilmiş. Davayı fazla izle getirmiş. de hanımı ne kadar şey yapsa da e, gerçek artık bunu gördü gözüyle. İnanmıyor tabi ona. Şöyle diyor. Eyüp şeri şeriatında. Kadının velisi kim ise ona yüz toparması gerekiyormuş onun şey Eyvallah sen da yemin ediyor. Eğer Allah bana sağlık verirse o anda bu mükellef değil onun hası çünkü. Allah ta bana sağlık sıfatı verirse iyileştim mi ben sana yüz topar vuracağım. Bu Allah'a emirdik şerat emir. Kadın peki sevmez diyeydi. Sen iyi yolda vur beni diyor. Tabi Eyüp imtihanı bitti muhteremler. Bir gün yine kadın bir yere çalışmaya gitmiş. Cebu geldi geldi Eyüp ama Ya Eyüp gülümsüyor Ebu Ne var Cebu kardeşim? İmtihanı kazandın Allah sana şifa verecek şimdi. Nasıl verecek şifayı? Sağ topuruna bakarım yere. Yattığı yerden böyle kalkamıyor ya, sırt yatıyor, sağ yere vurdu, oradan ılık bir su çıktı. Bunlarda bir sürü bakan bu suya, o suya süründü, beden dışı tamamen geçti, beden dışı, cildi, derisi, güzelliği daha yakışıklı oldu, ama işi hasta. Buradaki sol topun da bu bakan yere, onu vurdu, orada tatlı soğuk su çıktı. İş bunu doğal bakalım. Onlar içti içti. İçsinde bir şey kalmadı. Öyle. Ayağa kalktı. Eskisinden daha genç. Daha eskisinden daha yakışıklı oldu. Peki ne yapacak? Hemen tabi orada abdest aldı. Allah için şükür namazına durdu. Namazda. Peygamber namazı tabi. Namazı doyamaz onlar. O arada hanımı geldi şimdi. Hanımı geldi. Tam içeri girecek. vakti içeride bir genç namaz kılıyor Allah Allah, Herhalde kimse gelmez diye iyi bir ziyaret ama dedi bu kim acaba namazı kılıyor kötü değil demek ki kalın bekliyor bekliyor bekliyor ama namaz bitmiyor ki peygamber namazı öyle ki nevla vermiş ki öyle fiizlere dalmış ki sanki cennette o kadar fiiz rahatta namazı uzunluyor bakıyor bakıyor gene bekliyor acaba kocam ne oldu diyor onu da göremiyor bu sefer daha önce merak ediyor. Neyse derken namaz bitti. Silahını verince kadının arkası dönük, yüzünü dönmeden karışım, her kimsen ben burada kocam Eyüp vardı. Ee, onu gören mi? Ne oldu ona? Ebu ee, Arslan hanımı tanımıyor kendisini. Hanımın açtığında orada bir şaka, latife biraz da tabii denemeye için dedi ki canım dedi, gelmiş olsun be dedi. Zaten hastan biriydi. Ondan kurtulun dedi. Kadın ağlama başladı. Yo ben Allah aşkına sevmiyorum dedi. Ben de kurtulma istemem. Allah aşkına söyle nerede o? Ama kadın ne bakıyor. bakmayı Ebu ama Ebu Aleyhisselam gene gülümsedi. Peki sen kocan görsen tanır mısın dedi. Baktı, sesi benziyor ona. Bu defa kadın bir yüzüne baktı. Sanki eski sağlığı, hatta gençliği sana benziyordu sanki ama dedi, ama kocam ben hasta bıraktım şimdi. Dedi otur bakalım. Eyüp benim dedi. Bak Mevlam bana böyle verdi. Su verdi Mevlam. şifanı verdi. Eyüp benim dedi. Zeba senin de masum olduğunu yani bu işi fil yapmadığını bana haber verdi. Yapmadı verdi. Yalnız dedi ben Allah'a yemin ettim. Allah'a yemin etmiştim. Sana iyi olursam yüz denek vuracağım diye. Şimdi ne yapalım? Bir yeminin ortadaşlarında duruyor. E vur dedi. Ben sapı öteyim. Sen bana vur dedi. iyi oldun ya. Diye Barat Sehem geldi. ona ad getirdi. melan buyurdu. Ya yüb. Huz bir dikeldir sen. Eline bir avuç. Yani yüz tane bir çırpı al. İşte da sapı. işte böyle. Arpa sapı. Eline yüz tane böyle sap al. ince ince. Fadrıb bihi. Onunla bir kere vur. Vela tanız yemininde bozma, yeminini geçin ama. Hemen elbet uçağı çıktı, topladı. Yüz tane, artık bu da sapı, arpa sapı neyse böyle. ince çırpı böyle saydı, dolayısıyla yüz. Bir avuç su ama yüz tane ben, ince ince. Onla bir kere bir yavaşlı şöyle bir vurdu, yemini geldi Şimdi ya. Şimdi bunu nerede gidiyor bu konuğrık muhteremler? Dedi ya, genelde hanımlarımız yemeler çocuğuna vallahi seni döveceğim billahi seni döveceğim eve gelince tamam dövsün nasıl dövsün tabi bunda sayı vermedi on tane yüz tane diye en şey bir hafif şahısını sever gibi bir vursun parça vereceğim yeminine gelir gene benize. gelir? ama bunu yapmazsa yapmazsa unutsun durursa, Allah korusun borçlu kalıyor borçlu kalıyor o kadın ölüm anında yemini bozmuş oluyor e hayatına bunun gibi belki yüz tane yemin yetmiş. Yüz kefat gerekiyor. Yüz daha Bir de bu üç kısımda yemin-i münakide. yemin muvakkat. İkinci kısmı muvakkat yemin. Münakidenin. Yani kefat gerekenin. muvakkat nedir bu da? belirli bir zamanlı sınırlı mesela işte şu işi yapar mısın biraz da bu sanatkarlarda daha çok oluyor bu şekilde bir sipariş veriyor bir şey veriyor neden yaparsın sen bu işi tamam işte bugün bitiririm bunu ama işim çok önemli araba bozulmuş yolda kalmış yabancı kişi gidiyor tamirciye gidiyor yapar mı yapar neden yaparsın bunu işte bugün yaparım Bugün bitirir misin ama? Yok bitiremezsin, bitirin. Vallahi bugün bitireceğim. İkin diye bunu sana teslim edeceğim. Yemin etti. Bu yemini muhakkak, vakit belirli bunu, sınırlı. Ne zaman verdi? Mesela ikindiye kadar verdi. Akşama kadar verdi. Ya da üç gün verdi. Yani buna sınırlı bir vakit var bunda. O sınırlı vakitin son anına kadar yemin duruyor son anda geldi, bak yemin ettiği vakit geldi, o iş yapamadı bitiremedi, yeminini bozmuş oluyor, kefart gerekiyor, bu sürende, kefart gerekiyor birisinin borcu var birisine alıyor, para elden alıyor mal alıyor, ne zaman vereceksin i̇şte ay başına vereceğim ya ayın sonunda vereceğim, işte ayın ikisinde vereceğim bak ama salam verecek misin bak çok sıkışkım ama verecek misin vallahi billahi ayın ikisine vereceğim şu an ikisine vereceğim dedi ayın ikisine kadar yemin duruyor yemin bozulmuyor ayın ikisi olduğu o gün akşam ezanı girdiği anda yemini bozuluyor kefarat gerekir muhtemelenler o gece akşamdan sonra yasan sonra verse bile ama dinde günler ahşibe zanına kadardır, bu diyonuzda O günü verecek bana. Bu da yemin muvakkat deniyor buna da. Bir kimse böyle muvakkat yemin etti, yemin etti, ama bunda bir de kul hakkı dahi yoksa. Mesela bir şey yiyecek. İşte ben bugün bu yemeği yiyeceğim diyor. Yeme kalmış bize akşamdan mesela. Hayatta yememiş de. Ben diyor hanımı mesela diyor. Ben bugün vallahi ben bu yemeği bugün yemeği yerim. Başka yapma. Bugün ben bu yiyeceğim bugün yemeği diyor. Işte. O gün onu yemesi gerekiyor bakın terimler, Akşama kadar. Akşamlar süresi gene olmuyor. Yemesi gerekiyor. Yalnız yeminin vakti donmadan ölürse. Ölürse... Yemine bozulmuş diye bir şey gerek mi buna. Çünkü İslam'da her şey son vaktine bağlı, her şey son vaktine bağlı böyle. Namaz da bunun gibi. Şimdi bir kişi mesela öğle namazını kılamadı. Öğle namazını kılamadı, öğle namazının vakti çıkmadan öldü. İkindi mesela bugün üç buçukta diyelim. Ül buçukta, üçte öldü. Niyetle namaz kılmaktaydı ama yoldan geliyor bir şey yapıyor. Sağına bakıyor. Yetiştirir tamam ediyor. Allah korusun bir kaza oldu öldü. Niyeti öyle kılmakta Ama öğle çıkmadan öldü. O namaza kişi sorumludur diyeldi Allah korusun. Ama o vakit çıkarsa bizden boş oluyor Yemin de bunun gibi. Bir de yeminli fevri var. Üçüncüsü. Buna çok başımızdan geçer bu da. Üçüncüsü de. <Gülüyor> yeminli fevri hemen o an için yapılan yemin. Mesela günümüzü örnek vereyim buna oturuyor kişi, bir dikana gittin, işin acele ama, bir, bir dikana arkadaşını bir yere Çay içiyorlar. Ne oldu oturup bir çay iç. İlle oturup bir, bir şey iç. Yok içmeyeceğim. Ne oldu bir şey iç. Vallahi içmeyeceğim. Yemin etti. Öbürü sana etti, oturu işte Yemini bozdu, bu da kefalet gerekir muhteremler. Bakınız. Mesela bir insan bir eve gitti. Yakını, arkadaşını işte, Eve gitti. Tam da yemek saatiymiş. Yemek yiyorlar. Yemek yiyorlar. Bunun kanı tok ama. Gitti şimdi oraya. İlla buyur otur sofraya. Gel ya Yok kanı tok yemeyeceğim. Yok illa al gel. Vallahi yemeyeceğim. Yok illa ye. Kıramadı. Oturup yedi. Ama yemeti Vallahi yemeyeceğim diye. Yemin etti. Ne gerekiyor? Yemeyeceğim diye yemin ettikten sonra bir lokma bile yese Yeminle bozmuş oluyor, buna kefar gerekir muhteremler. Bu da yeminin fevri deniyor. Onun için yemeyecek yani. Ama soru yerse başka mesela. Yeminin fevri deniyor buna. Yani bu da çok oluyor böylece. Demek ki bir kişi yemin edince, işte çay içmeyeceğim, şunu içmeyeceğim, işte yemek yemeyeceğim, işte arabaya gel biraz gezdireyim seni, bin arabaya, bilmeyeceğim. Yok ille gel bin. Vallahi binmişim işim var. İlle bin. Tut elinden bindirdi. de. Yemin bozuldu muhtemelen. Demek ki karşı Müslüman karşıın bu şekilde zora sokmuyor Allah o kişilik farkında da bile değilsin bile ama bu yemin akıdedir. Mutlaka bunda kefaret gerekiyor bunda. Gerekiyor kefaret bunda. Bir kimse bir şey yemin ediyor. Neye? Bir harama, mesela günah, namaz kılmamaya. Ben bir hocaya kızdı, bir camahta kızdı da ben nart namaz kıymcayım yemin et Allah korusun. Ya ata işte alkur alacağına işte bir şey yapayım yemin etti yalan yere, günah yere. Bu kişi ne yapacak? Bu defa yemini burada bozması gerekiyor. Gerekiyor. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ben halefe Allah yeminin fera gayriha hayre minha bir kimse bir şeye yemin etti. Sonra onun yapmaması ya da yapması hangi hayırlısı ise onu yapsın Yemini bozsun, sonra kefatını versin, bunu bu muhtemelenler. Yani kişi, mesela namaz kılmamaya yemin etirse namazını kılacak, yemini bozacak, kefatını verecek. Peki, harama günah etti. Mesela Allah korusun birine kızdı. Aşırı kızdı. Muazzam kine var. Yemin etti onu vuracağım dedi. Yani öldüreceğim yemin etti. Ne yapacak burada? Burada nasıl yemin bozulur? Buradaki yemin de niyet ile bozuluyor işte. Ya Rabbi ben vazgeçim vurmayacağım Ya Rabbi onu. Tevbe edeyim istifadayım Ya Rabbi. Yemin bozum diyecek. Kalbinden bu yemini bozulur diyeyle söyler. Söyler. Kehbatın yine verir bu şekilde verecek. Bir de muhteşemler tabi yemin konusu çok da böyle fazla şeyle karıştırmadan bir şey yapmak istiymişler bir sohbette. Bir de bir kişiye ikrah ile yani bir kişi zorlanarak yani bir silah çekilerek yemin ettirirse bu yemin geçerli mi? Fil yemini el amidü ve nasiye ve mukrihi sevâ buyuruyor. İster insan bile bile kendi bilinçli kastan yemin etsin, hürlâdesiyle. İster bir insan unutarak yemin etsin, ister bir insan ikraz zolomeli yemin etsin, hepsi eşit biridir, yemin yeminidir. Buraya pekâmalı samadetleri selasun. Üç şey var ki, ciddüne ciddün ve hezne ciddin. Bir şey var bu şeyin ciddisi de ciddi, şakasıyla ciddi. Ne bunlar? en nikahı ve talakü ve yeminü Nikahta, şahitlerin huzurunda bir erkeğe bir kadına Allah'a şünüş Allah'ın emriyle ben seni zevceme istiyorum. Kabul ettin mi? O da şakadan tamam kabul ettim. Tamam ben aldım kabul ettim. Dedi, şahit orada var, nikah oldu muhtemelen de. Nasıl nikah oldu? Tayyib kadının parası yoksa ama. Kadın parası yoksa. Yani bu işin şakası yok. Yine boşamada bunun gibi. Tarak diyor. Boşamada bunun gibi bir kişi hanımına şakadan bile dese, ben de hanım da boşsun, boşadın beslen derse, niyeydi şaka ise bile ama boşanma sözü geçmişse yine boş oluyor. Yemin de bunun gibi, yemin de şaka da olsa, unutarak da olsa veya da zorlama ile de olsa gene geçerli. Hasim-i zamanında Küfe şehrinde bir adamın biri çoğu çocuğu evde yokken bir gece evinde yalnız yatarken üç tane e, hırsız ele giriyorlar, üç hırsız. Onlar meşhurmuş o küfeşehir o dönemde. Eve giriyorlar. Bu yanı ev sahibi bakıyor. Tanrı bilyonlarda meşhur hırsızlar. Yani soyguncu, terörist, baskıcı. Öyle kişiler. Korkuyor tabii. Buna çekiyorlar kılıcı. Otur bakalım, oturuyor kenarıya. Çıkırıyor bunlar çıvalarını. Bunun evinde ne kadar eşyası varsa değerli para yapacak. hepsini şuğa dolduruyorlar. Hatta bunu yardım ettiriyorlar. Hepsini dolduruyorlar çuvala. Çuvaldını bağlıyorlar. Şimdi üç tane bu hırsız kendi aralarında. Peki şimdi bunu ne yapalım? Bu bizi şikayet eder. Tanıyor bizi. başı yaldırmayın. Ne olacak? canıma kıymayın. Beni evladıma bağışlayın. Al varıyor. Ama hırsız katı kapı vermiyor. insanlar. Yok olmaz. İle bunu öldürelim diyorlar. Kılıç ellerinde bizi öldürelim biz Bizi bu şikayet eder. İşlenen birinin kalbi biraz daha merhametliymiş. O şöyle diyor. Buna bizi yemin ettirelim diyor. Yemin diyor. Şikayet etmeyeceğim diyor. bırakan bunu sağ. Ama asıl reisleri, bak ilim sahibi onu da biliyormuş. Onu da biliyormuş. Yeminle göremem ben diyor. biz şikayete yeminle bozar, kebart verir diyor. Onu ben güvenemem diyor. Biz bunu öldürelim. Şimdi o merhamete olana gene Diyor ki efendim diyor hanımı üzerine diyor üç tarak üzerine bundan sür alalım diyor. Bunu bozamaz diyor. Hanımı diyor. tam bu olur diyor. Bunun üzerine buna şart koşuyorlar. Diyorlar söyle bakalım. Söğütüyorlar. Eğer siz şikayet edersem kim olursa onu şikayet edersem hanımım üç tarak boş olsun benden diyor. Bunu, söyütüyor, üç bunu söyütüyorlar. Eğer siz şikayet edersem sizi bir kişiye söylersem kim olsa söylersem hanımım üç tane boş olsun benden diyor, bunu söyletiyor tabi, kız zoruyla. Alıyor üç, üç sene hırsız eşyalarına gidiyorlar. Bu işte bu yemeğe gece, sıkıntıdan şeyinden hiçbir şey kalmamış yani. Lef cebinde bir kük para bırakmıyor, bir şey bırakmışlar bence. Bu da öğün namazını kılmış, bir çarşı pazarı oruyor. Mezat yeri varmış, eski satılan eşyanı satıldığı yerle varmış. Oradan geçerken bakıyor... üç tane hırsız... Bir sergi atmışlar... Bunu işe satıyorlar böyle... böyle. Ucuz falan gidiyor belediyece... Tutmuş ellerine... Satılık... Kimse elle kalıyor... Şöyle karşıdan bakıyor bakıyor... O kadar canı içe gidiyor şimdi... Onu mas satıyorlar... Ama şikayet etse... Hanım üç tane de boş olacak... Geri alamıyor hanım şimdi... Eyvah ne yapayım ne yapayım böyle... İçi yanıyor... tabu kolay... Doğru İmam Azim ne gidiyor şimdi. Ya İmam aman ben verdim bir çare. Ne oldu hayrola? Durum böyle böyle. Üç kişi gece geldiler evime eşya işte aldılar ama hanımımın üç tarak üzere benden söz aldılar. Bunu bana söylettiler. Söyledim diline söyledim. Şimdi ne yapabilirim? İsim vermiyor tabi. Ne yapabilirim şimdi? Oğlum İmam Azam yanında polis müdürü oradaymış. Oradaymış bence. Şimdi polis müdürü diyor ki buna sen bana buna karşıdan görse söylemediyor. Ben onu yakalayayım diyor. İmam Azam olmaz diyor. Yani işaret etsin gene diyor halamı buna boş olur diyor. Gene olmaz. Peki ne yapacağız şimdi? Buna bir çare. İmam Azam diyor ki bu çaresini buldum ben diyor. Diyor ki polis müdürüne sen hemen diye al diyor memurların diyor. Oradaki pazara baskın yap. Orada eşki, eski eşya satan ne kadar kişi onu getir buraya diyor. Sen bunu yap bakalım diyor. Zaten azmış o da o iş yapanlar hep topluyor, getiriyor. İmamoğazam e, diyor ki şimdi buna yavaşça ben de teker teker sana soracağım diyor. Bu mu senin eşyanı çaldı? Eğer o değilse hayır çalma diyor. Böyle. Eşyanı çalan sorduğum zaman diyor Önüne bak Cafer bana diyor. Bu kadar bene. diyor. Şimdi tabii getiriyorlar, sıraya koyuyorlar. İmaması doğruya, bu mu çaldı? Hayır, çalmadı. Tamam, sebe git bakalım. Bu mu çaldı? Hayır. Biri geliyor şimdi. üçlü kitap karışıyor bunlar şimdi. Bu mu çaldı? Tamam, sen bu takip bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Üç yakalanıyorlar da böyle, yakalanıyorlar. <gülüyor> şimdi gelebilir bir de bu muhtemelen cemaatimiz... Yemin kefahatine gelmişler. Tabi çok konu var yeminle ilgili de, bir sohbete sığmıyor tabi bunlar. İnşallah böyle halkımıza kalmıştır inşallah. Mevlamız buyuruyor bize mani Suresi'nde, ayet 89'da, bunu da öz yapayım inşallah. Uzatmayayım inşallah. Yemin kefahati nedir? Demek ki bir insan yemin ettiği, Yeminini bozmadan önce kefaret olmaz ama. Önce yeminini bozacak, cezalanacak, ondan sonra kefaretini verecek, yemin kefaretini. Halifi bu şekilde halifide. Nedir yemin kefareti? Tabi önce varsa bir köle azadı. Başta bu. İslam deneyim bu Köleliği birden kaldırmadı İslam dini. Neyi birden kaldırmadı? Çünkü kölelik bir mülket hakkıydı. Alınıp satılıyordu böylece. Eğer İslam dini köleliği birden kalırsa, bunlara bırakın dersen ne olacak? Ya e, tazminat gerekiyor köle sahibine, mah sahibine Onu bana alıyorsun. İslamın hazinesi yok o zamanlar. Ödemeye bunu. İslam dini ne yaptı. Böyle tedrici evlan bir şey koydu bu şekilde evlaca. İşte Mevlam'ın emri yemeden kişinin bozu zaman eğer kölesi varsa ya da bir kü almaya parası varsa bir köle alıp onu azat edecek. tabi günümüzde yok bu şimdi bu. İkinciye geçiyoruz. 10 tane fakiri giyindirecek on fakiri. erkek olsun hanım olsun, yalnız fakir olması şartıyla on fakiri giyindirecek. İkincisi bu. Nasıl giyindirecek? Namaz kılabilecek kadar giyindirecek. Mesela on tane erkek fakir giyindirecekse bir pantolon, bir gömlek yeterli. Efendim, i̇ç, atlet, külot onunla şart değil. Onunla şart değil. On tane fakir erkeği giyindirecekse bir bantı, bir gömlek. Çoraf yalnız şart değil, ayakkabı şart değil. Sonra eğer on tane hanımı, fakir hanımı giyinirse, onlarda ne gerekiyor? Ya uzun bir elbise baştan başta baştan uzun bir şey. Ya da isterse şal mesela, bluz ya uzun etek bluz. Bir de kadınlara bir şadda daha var, baş örtüse. Namaz yapabiliyoruz şimdi. Peki bu alacağı elbiseyi işte hanıma giyindiriyorsa ona alacağı bu şalvarı, eteği, bluzarı nasıl olacak kalitesi? Ucuzun pahalı mı olacak? Kendi bu yemin kebat yapan kişiyi kendi normal günlük ne giyiniyorsa onunla eş orantılı olacak. Olacak. Yani haftacı giydiği, barında giydiği daha lüks ona değil kendi günlük ne giyiyorsa hanımsa hanım mesela ne giyer kendi günlük onun eşyalı olacak böyle. mesela çok zengin daha lüks günlük giyim de lüks orada bir şey veremez o beniçe veremez peki kullanılmış bir giyim eşyası olabilir mi kullanılmış mesela gömleği kişi biraz giymiş hanım yatağı bluzu eteği biraz giymiş biraz giymiş olabilir mi? Ey bu giyilen şeyin yıpranması yarıdan çok az ise mesela yüzde otuz yıpranma payı var böyle. Daha yeni güzel duruyorsa bunu da verebilir. Bunu da verebilir. On fakire ister erkeğe kadın karışık verebilir. Bunu yapamayacak. Üçüncüsü on tane fakiri sabah akşam doyuracak. iki öğün. İslam i̇şte iki öğün bence. On tane fakiri sabah, akşam doyuracak. Aç karın olmaları koşuluyla ama. Efendim tok, kanı tok. O sayılmıyor bence. On fakire. İsterse bir fakiri on gün doyurur. E beş fakir buldu, iki gün bunlar doyurur. Beş, beş, on yapar. Yani beşi bugün dönmezler. Yarın beşini doyurur, olur. Bundan nasıl doyuracak bunları? İsterse kendi evine getirebilir. Mesela on tane fakiri buldu ama iki öğün şart. Sabah kahvaltı yerine getiriyor onları. Kendi günlük ne yiyorsa aynı düzeyde olacak bu da. Aynı düzeyde sabah bunları doyurdu. Akşama yine bunları ama. Akşam başta olmaz. Yani sabah kimi doyurdu? Akşam yine bunları doyuracak. Efendim sabah akşam doyuramadığım yaz gece evde oluyor. O zaman iki gece olan kişiyi doyurur evinde. Doyurur bunları, bunu yapar dilerse ona yiyeceğini el evine verir. Dilerse parasını verir. Parasını verir. Yani bir kişinin evindeki ortalama günlük masrafı neyse ne yiyorsa ona göre. Ona göre verecek bunu. Bir kişi yemin etti. Etmiş. Yemini bozmuş. Ama hiçbir şey yok. Öyle değil mi? Parası yok, pulu yok. Kendisi artık yara aç, yarı çok zor geçiniyor. Hiç malı yok. Bu ne yapacak? Bu da yeminle borsan sonra üç gün oruç tutacak. Üç gün. Peşi peşine. İki gün tuttu. Üç günü hasta tutamadı. Yeni baştan başlayacak. Üç gün tutacak. Peşi peşine. Bir kişi on tane fakiri doyurmaya gücü var ki oruç geçersiz. Sayılmamı tamamdır. Ancak son sınır nedir? Üçün oruç böyle peşi peşine. İşte cemaatim inşallah elimizden geldiği kadar demek ki değil yalan Allah kurusun, doğruya bile elden geldiği kadar yemin etmeye çalışalım. fatiha.